Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Gerçekten çok güzel bir günün, çok güzel bir saatindeyiz. Elhamdülillah. E, Allah Teala daha da güzel günler göstersin. Başta memleketimize, bütün İslam ümmetine, ailelerimize, sevdiklerimize. E, uzun süredir devam ettiğimiz Haç Suresinin 25. ayetinden e, efendim 37. ayet miydi en son okuyacağımız ayet? Evet 37. ayetine kadar olan bölümün e, bugün inşallah son kısmındayız. E, Arkadaşlarımız bugün bugün 32. ayetten başlayacağız. Ama bazen arkadaşlarımız arasında yeni katılanlar oluyor, konuyu bilemeyebiliyorlar ya da bizler unutmuş olabiliyoruz. Yani ben bile her dersten önce bugün hangi günde hangi dersi yapıyordum diye bakma ve şöyle bir tekrar gözden geçirmeye ihtiyacı duyuyorum. Dolayısıyla şöyle baştan bir mealini okuyalım. Her seferinde biliyorsunuz Elmanlı Hamdi Yazır'dan okudum mealini size ve tefsirimiz de o. Ama bugün bir değişiklik yapıp başka bir meali size tanıtmak istiyorum. Çok mealler var biliyorsunuz. Geçen de kütüphanemizi düzenlerken ben de yaklaşık 30 tane farklı yazarın mealinin evimizde olduğunu gördüm. Belki yüzlerce meal var. Bunların içinden işte bazıları bazı özellikleriyle tabii ki daha da öne çıkıyorlar. Bu tip temel kaynaklarda olabildiğince kurumsal metinleri tavsiye ederim ben yani kurumların arkasında durduğu metinleri tavsiye ederim çünkü onlar daha çok kontrolden geçiyor. Efendim daha çok göz bakıyor onlara ve kurumsal bir arkasında bir kurumsal yapı olduğu için de sorumluluk duygusu daha fazla oluyor. hem yazanlarda hem basanlarda Dolayısıyla mümkün olduğunca, onları tercih edin. Fakat benim size bugün okumak istediğim meal Mustafa Yıldız'ın meali. Yanlış anlaşılmasın. Mustafa Öztürk zannediliyor. Mustafa Öztürk'ün mealini de okuyabiliriz. Onda da bir problem olduğunu düşünmüyorum. Yani birinin kitabını okumakta bir problem olduğunu düşünmüyorum ayrıca. Ama elimdeki meal Mustafa Yıldız'ın meali. Şu gerekçeyle size okuyacağım bunu. Bu çok affedersiniz ben bugün balkon kapısını açık bırakmak zorunda kaldım. Biraz böyle patates, soğan çok geçer bizim mahalleden kusura bakmayın. Şimdi şu açıdan bu meali okuyacağım size. Akıcı bir Türkçesi var ve hani çok fahiş, açık bir hataya da rastlamadım. Baştan sona kelime kelime okumadım ama çok epeyce baktım, gözden geçirdim. Ve e, Arapçadaki kelimelerin Türkçedeki e, zengin karşılıklarını bulma konusunda da başarılı buldum doğrusunu isterseniz haddim olmayarak. E, bir okuyucu olarak yani. E, size de şöyle bir kuple e, tattırmış olayım buradan. 25. ayet, Haç suresi 25. ayetteyiz. E, 32. ayetten itibaren tefsiri okuyacağımız için 25-31 arasını ben şimdi size mealden Okuyorum. Bir kulak verin bakalım. Çünkü e, meallerde böyle hep bir tıkanıklık olur. Yani gitmez, ilerlemez, bir açıklama ihtiyacı duyulur hep. Böyle cümleler e, sanki Türkçe değildir, böyle takır tukurdur, kulağınızı rahatsız eder, e, böyle akmaz. Yani diğer edebi metinlerde olduğu gibi. E, bu mealde bunun çok az olduğunu, bu kusurun çok az olduğunu düşünüyorum. E, bakalım nasıl bulacaksınız ama bu kadar telkinden sonra da yani nasıl bulacaksınız. Yine de eleştirileriniz olursa e, Kagemi değil beni bulun. Ben bir vaize sayfasındayım. Efendim bir vaize sayfasında bana eleştirilerinizi e, yazabilirsiniz. Olumlu eleştirilerinizi tabii ki eleştiri adabına uygun bir şekilde. E, şöyle diyor 25. ayet. Gerçek şu ki Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Gerçek şu ki hakikati inkar eden, insanları Allah yolundan engelleyen ve gerek oranın yerlisi olsun gerekse dışarıdan gelsin tüm insanlar için tahsis ettiğimiz Mescid-i Haram'dan hacıları alıkoyanlar oranın saygınlığına gölge düşürüyorlar. Şunu bilin ki her kim insanlara zulmederek oranın saygınlığına gölge düşürecek böylesi sapıkça işler yaparsa ona kıyamet günü can yakıcı bir azap tattıracağız. Oysa biz vaktiyle İbrahim'e Kabe'nin inşa edileceği yeri göstererek bana herhangi bir varlığa ortak koşma, benim evimi onu tavaf edecek olanlar, onun önünde Rab'lerini yüceltmek için namaza duracak olanlar ve Rab'lerinin önünde saygıyla eğilip secdeye kapanacak olanlar için temiz tut demiştik. Ey Peygamber! insanları hacca çağır. Dünyanın dört bir tarafından, Gerek yaya olarak, gerekse herhangi bir binekle senin çağrına icabet etsinler. Gelsinler de bunun kendilerine sağlayacağı maddi ve manevi faydaları görsünler. Hac esnasında Allah'ın kendilerine ihsan ettiği hayvanları kurban için belirlenen günlerde Allah'ın adını anarak kurban etsinler. Böylece hem siz onlardan yiyin, hem de darlık içerisindeki yoksulu doyurun. Ardından hac esnasında uymak zorunda oldukları bir takım kısıtlamalara son versinler. İhram yasaklarından bahsediliyor. Burada ikinci bir anlam da vardır diye dipnotta açıklamış, onları geçiyoruz. Varsa adaklarını yerine getirsinler ve dünyanın bu en eski mabedini bir kez daha tavaf etsinler. Bütün bunları Allah emretmiştir. Dolayısıyla her kim Allah'ın bu yasaklarına gerekli özeni gösterirse bu Rabbi katından kendisi için hayırlı bir şey olur. Haram olduğu size bildirilenin dışında bütün hayvanların etini yemeniz helal kılınmıştır. Bundan böyle Allah'a ortak koşmayan tek Tanrı inancına sahip kimseler olarak putperestlikten kaynaklanan her tür pislikten ve kötü sözden uzak durun. Allah'ın yanı sıra başka varlıkları da Tanrı edinen kimse tıpkı gökten düşen ve düşerken de kuşlar tarafından parçalanan veya rüzgar tarafından uzak bir yere savrularak Paramparça olan bir kimseye benzer. Ee, böylece bu kadar ayeti işte kim bilir kaç haftadır burada sizinle mealini, tefsirini Elmalı Hamdiyazır'dan okuduk ve geldik 32. ayete. Aslında oraya bir giriş yapmıştık geçen hafta fakat ben e, bağlayabilmek için güzelce oradan alıyorum. Verlik, derlik diye başlıyor 32. ayet. Yani bakın ne demiş burada Mustafa Yıldız? İşte böyle demiş. İşte böyle yani konuları anlattı, anlattı, anlattık. Bakın haccı anlattı, kurbanı anlattı, şirki anlattı, küfrü anlattı. Ondan sonra işte bu diyor. Yani size vereceğim mesaj işte bu. Wa manu allim shaa'ir Allahi fe inna hamintaq Halbuki her kim Allah'ın şaa'irine Şeair neydi? Geçen hafta konuşmuştuk. Semboller, dinin sembolleri yani e, onu gördüğümüz zaman din aklımıza geliyor. Allah'ın şeairine, muhterem kıldığı alaime, alaim alametler demek. Yani bir yerde onu gördüğünüzde Müslümanlık hatırınıza geliyor. İşte tesettür böyledir, işte sarık böyledir. Mesela işte minare böyledir, ezan böyledir, namaz böyledir, başka böyle cemaatle bizim namazımız gibi namaz kılan başka bir din var mı? Yani herhangi bir dünyanın herhangi bir yerinde Kur'an mesela Fatiha'yı bir yerde duysanız, Besmele'yi bir yerde duysanız, tekbiri, salavatı bir yerde duysanız ne düşünürsünüz? Burada Müslüman biri var dersiniz yani. Hatta selamun aleyküm sözü arkadaşlar. Bununla ilgili e, rahmetli Ali Murat Daryal hocamızın bir hatırası vardı. Onu size anlatayım. Semboller üzerinde çok dururdu Ali Murat Daryal hocamız. E, çünkü sembollerin doğrudan doğruya şuur altımıza gittiğini ve bizim bütün hani, hayata bakış açımızı inşa ettiğini, özellikle görsel sembollerin onları böyle adeta hocam beni affetsin takıntı derecesinde yani üzerinde dururdu. Selamın değerini anlatırken de selam vermeyene çok kızardı. Bakın bugün bu da bir Müslümanlar arasında, Müslüman dediğim yani bilinçli, dindar olduğunu düşündüğümüz insanlar arasında bile mail atacağım. Şimdi mail yazacağım birine. Acaba selamun aleyküm diye mi başlasam? Yani selamun aleyküm böyle resmi bir mailde kusur gibi görülüyor arkadaşlar. Merhabalar, merhaba diye başlamanız gerekiyor. Size de merhaba diyor karşınızdaki. Yani bu konuda da şey değişti, örf değişti maalesef. Selamun Aleyküm böyle bir hani kahve ağzı, böyle bir işte kabadayıca bir selam verme gibi adeta neredeyse. Ve bazen tabii kasıtlı olarak Selamun Aleyküm'den rahatsız olanlar da var. Giderek azahsalar da. İşte ben... Belki ben bile dönüşürken bakın nasıl bir yol bulmuşum kendime Allah korusun yani o dönüşmeyi e, ne yapıyorsun sen ya Fatma Hoca yani selamun aleyküm nerede kaldı demesi lazım ben bir yere merhaba günaydın falan diye girmişsem yani merhaba günaydın bunlarda da sakınca yok yanlış anlaşılmasın her türlü selam güzeldir İyi günler merhaba hayırlı günler nasılsınız işte hoş geldiniz bunların hepsi güzeldir. Hiçbirinde bir sakınca yok arkadaşlar. Dinen sakınca yok. Günaydın'da da sakınca yok. Tünaydın'da da sakınca yok. Hepsini söyleyebilirsiniz. Yalnız bilin ki Selamun Aleyküm Müslüman'ın selamıdır. Ve dünyanın her yerinde böyledir. Şimdi Ali Murat Deryal geçelim. Beni bırakalım. Ee, çok titizdi bu konuda. Selam vermeyene çok kızardı. Odasına girdiğinde veya işte bir yere girdiğinde. Ee, kendi hatırasını anlatmıştı bir gün. Belki bazıları için <gülüyor> 175. defa oluyor ama artık onlar da beni bu kadar uzun süre dinlemeselermiş. Çünkü bunu ben çok anlatırım bu hatırayı. Ee, seneler önce çok çok eskiden yani bu kadar Avrupa'ya, dünyaya, Türkiye henüz açılmamışken kendisi bir rahatsızlığı nedeniyle gözünde bir rahatsızlık olmuş. E, zaten böyle Türkiye'nin e, modern bir kesiminden geliyormuş aile olarak efendim kuzeni Paris'te yaşadığı için e, Paris'e gidiyor e, gözüne, gözünü muayene ettirecek hatta ameliyat olacak gözünden e, dedi ki ben Paris'te metroya her bindiğimde yani beni dinliyorlar mı dinlemiyorlar mı işte e, anlıyorlar mı anlamıyorlar mı hiç düşünmeden metro kompartmana girdiğinde selamun aleyküm diyerek girerdim diyor bir gün diyor gene ama her yere sadece Paris'teki metroya değil yani girdiği her yere böyle giriyor. Dolayısıyla Paris'teki metroya binerken söyleyince de hani şov yapmış olmuyor. Bazıları diyorlar ki işte şov mu yapıyorsunuz? Yani ben her zaman ömrüm boyunca akşam namazını kılmışsam neden akşam namazını örnek verdiğimi söyleyeceğim dar vakit olduğu için. Akşam namazını kılmışsam bir düğünde bir toplantıda bir yemekli davette akşam namazını kılmak için kalkıp namaz kılacak yer aramam şov değildir. Bu benim e, ibadet saatim geldi yani. Benim insan hakkımdır. Ama ben hiçbir zaman normal şartlarda kılmayıp orada kalkıp işte namaz kılacak yer nerede böyle sesli sesli falan e, duyuruyorsam tabii ki o zaman şov olur yani. Neyse e, hoca böyle selam vermiş gene böyle hep yapıyor bir gün gene metroya biniyor selam veriyor. Ee, dedi ki oturanlardan birisi kendisine bir iğne batırılmış gibi zıpladı ve hemen döndü beni buldu yani kim bu selamı verdi beni gördü ve bana aleykümselam dedi sen müslüman mısın işte fransızca konuşuyor ee, Paris'te yaşayan müslümanlardan birisiymiş işte hocamız da anlatıyor işte hatırını soruyor işte kimsin nereden geldin niçin gel çünkü bu kadar çok yok o zaman batıda müslüman eee Hocamız da anlatıyor işte ben diyor göz ameliyatı olmak için geldim gözüme baktıracağım falan. Adam üstündeki bütün parasını çıkarıp veriyor. Yani sen şimdi belki burada sıkıntıdasın, belki ihtiyacın olur, belki burada yalnızsın falan diye. E, selam yani şiarımızdır arkadaşlar. Şiar bu demek. Dünyanın herhangi bir yerinde siz onu gördüğünüzde o kişinin, oranın, o köyün, o insanın Müslüman olduğunu anlıyorsunuz. Veya orada Müslümanların olduğunu anlıyorsunuz. Onlar da sizi gördüklerinde Müslüman olduğunuzu anlıyorlar. Şimdi postmodern dönemdeyiz artık. Hatta o bile aşılıyor belki. Belki dünya onu bile aştı da biz daha postmoderne yeni yeni giriyoruz. Modernizm sonrası dönemde. Arkadaşlar şey önem meziyet. Yani kalabalığa karışman. Hani globalleşme deniyor ya kültürel olarak, giyim kuşam olarak, davranış tarzı olarak, örf adet olarak. Dünyanın her yerinde bakın artık her bütün düğünler aynı. Yani Afrika'daki de beyaz gelinlik giyiyor, Malezya'daki de beyaz gelinlik giyiyor, Kanada'daki de beyaz gelinlik giyiyor. Ama siz mesela bundan 100 yıl önce... Dünyanın her yerindeki düğünlerde farklı farklı renkler, farklı farklı adetler. Şimdi yavaş yavaş bizde de kilise düğünleri gibi bir oturma tarzı ve gelin babasının kolunda efendim damat sahnede bekliyor. Yani aynen o kilise düğünleri formatı bizdeki otel düğünlerinde bildiğiniz inançlı, örtülü ailelerde de yapılmaya başlandı. Dolayısıyla bunun bir sonu yok yani. Hani diyor ya efendim siz onların yollarını karış karış zira zira takip edeceksiniz. Hatta deseler ki, e, hatta onlar bir kertenkele deliğine girseler, siz onda bir meziyet var girdiklerine göre deyip siz de kertenkele deliğine gireceksiniz diyor. E, Efendimiz haber vermiş bunu ama işte bizim bize düşen bir gayret var. E, bana sorarsanız arkadaşlar, e, kalabalığın yaptığı, sizden beklediği ve size dayattığı, hususlarda bilinçli olmanız, yani her konuda bunları zıt düşün demiyorum. Bu çok büyük bir efor gerektirir ve delirirsiniz yani bir noktadan sonra. Yani insanın bazı konularda da toplumla beraber hareket etmesi, uyum içinde olması gerekir. İşte bana sorarsanız şeair konusunda uymamamız gerekir arkadaşlar. Şeair yani Müslümanın evi, bir eve girdiniz, ev sahibi yoksa bile o evde bu ev bir Müslümanın evi diye anlamanız lazım. Evin kendisi söylemesi lazım yani. Burası bir Müslümanın evi. İşte sizi gören, erkek olsun kadın olsun, gören bu bir Müslüman demesi lazım. Yani bazı alametler sizin üzerinizde olması lazım. Bu alametler, yani zahirden ibaret zannetmeyin bunu. Zahiri şartlardan ibaret zannetmeyin bu alametleri arkadaşlar. Bazen hiçbir e, zahirde bir... E, görünür bir unsur taşımadığı halde e, secde izinden dolayı alnındaki secde izinden dolayı tanıdığımız insanlar da olabilir. Siz de insanlara efendim o izleri arayarak, kendinizde o izleri arayarak e, bakın. Neyse burası biraz tehlikeli sulara doğru gidiyor. Biz konumuza dönelim. E, şeair meselesi çok ciddidir arkadaşlar. Yani e, nasıl anlatayım? E, sizin Şeairlerinizin yok edilmesi, e, mesela diyor ki işte, bize şunu bile demişlerdi zamanında, örtünecekseniz evinizde örtünün, örtünecekseniz evinizde örtünün diyor, sokakta bunun reklamını yapmayın diyor. Ama benim dinim zaten sokakta örtünmemi emrediyor, evimde örtünmemi emretmiyor ki. Yani evimde oturacaksam zaten örtünmeme gerek yok, yani namayerem girmediği sürece eve bizim dinimiz arkadaşlar görünmeye önem veriyor. Allah'ın isimlerinden bakın buna aldanmayın sakın. Bazı böyle sufi meşrep, bazı böyle daha spiritüel akımlar var. Bildiğimiz klasik anlamdaki tasavvufu söylemiyorum. Böyle Daha böyle gönül, ruh, kalp önemli. İşte bunlar önemli değil. Mesela size ve bir, biraz bunlar ben bunlara kadife sesli sanatçılar diyorum. E, i̇sim vermiyorum. Reklam yapmıyorum. Arkadaşlar herhangi bir kişiye karşı da sizi burada ikaz etmiyorum. Sizin kendinizin bunları tanımanız gerekir. Çünkü birini ben size söylesem başka biri çıkacak. Onu kim söyleyecek size? Böyle çok yumuşak bir ses tonuyla çok etkileyici böyle direkt insanın içine işleyen bir ses tonuyla radyo, TRT spikerleri vardı Sezen Cumhur Önal vardı mesela benim zamanımda onun gibi böyle bir ses tonuyla konuşuyorlar e işte diyor ki örtü burada olmalı diyor örtü burada olmalı hayır örtü burada değil örtü burada olmalı Allah öyle söylüyor. Allah öyle söylüyor. Çünkü Allah hem zahirdir hem batındır arkadaşlar. Ve bu evrenin de bir zahiri var ve bir batını var. Bizi tabii ki sadece bu örtüyü buraya takmakla dindarlık olmaz. Tabii ki sadece günde beş kere eğilip kalkmakla dindarlık olmaz. Yani sadece zahirle olmaz. İşte İhya-ül-Omiddin'in cumartesi günleri ibadet bahsini okuyoruz, huşu bahsini okuyoruz. Sadece yani görünürdeki farzlara uymakla dindarlık olur mu? Ahlak olur mu Müslüman ahlak? Olmaz. Ama o görünürdeki şartlar yani zahiri şartlar senin için bir çerçeve sağlar. Mesela ben sana bugün için çok ayıp sayılan, çok hakaret sayılan bir davranışta bulunsam sonra da desem ki ay lütfen buna bakma bu benim dış, dışım böyle. Sen benim içime bak ben kalbimde seni çok seviyorum, çok sayıyorum desem nasıl karşılarsın? Anlatabildim mi arkadaşlar? Dinin de öyle. Herkesin bir zahiri bir batını vardır. Ve e, zahir batın hakkında fikir verir. Bu nedenle şeair çok kıymetlidir. İşte ayeti kerime diyor ki وَمَنْ يُعَوَظِّمْ شَعَائِرَ اللّٰهِ Her kim Allah'ın şeairine azamet gösterirse. Bakın yuavvim azametle davranmak. Yani onların değerini bilerek, onların büyüklüğünü bilerek. Neden? Çünkü Allah seçti onları. Yani onlar Allah'ın seçimi. Ee, bizim kendi icadımız değil. Bunlara tazim ederse efendim fe inneha min takval dedi ayeti kerime. Muhakkak o tazimat kalplerin takvasındandır. Esbabı vikayesinden ve korunmasındandır. Ne demek istiyor? Takva neydi arkadaşlar kelime anlamı? Takva vikayeden geliyor kök olarak vikaye korunmak demek bir azaptan bir kötü akıbetten kötü sonuçtan korunmak demek. İşte e, takva da Allah'ın azabından huzurunda mahcup olmaktan efendim Allah'ın sevgisini kaybetmekten rızasını kaybetmekten onun azabını hak etmekten işte cehenneme düşmekten korunmak demek. Dolayısıyla bu korunmanın içinde, bu anlamdaki bir korunmanın içinde korkmak ve çekinmek de vardır. Ama bu saygıdan doğan bir korkma ve çekinmedir. Ve kendi akıbetimizi düşünerek, yani ben işte önüme her geleni yersem, yani iki ay sonra yüz kilo olursam, bundan korkmak makul bir korkudur değil mi? Yani öcüden, cinden, nuskadan bilmem neden korkmak değil. O insanı hasta eden bir korkudur. Makul korku... Ee, Korktuğun şey konusunda kendini nasıl koruyacağına dair mantıklı bir bilgi varsa bu makul bir korkudur. Yani ben işte böyle yemeye devam edersem kilo alacağım. Ya da böyle bu kadar çok konuşmaya devam edersem insanları kaybedeceğim. Her ağzıma geleni söylersem işte değerim, saygınlığım azalacak. Bundan korkmak. İşte ne bileyim hiç okumazsam anlatacağım şeyler bitecek anlatabilirim Yani maddi, manevi, dünyevi, uhrevi. Bu kadar çok harcarsam parayı yetiştiremeyeceğim. Bütçem hep açık verecek. Borçlarımı ödeyemeyeceğim. Her neyse yani. Ee, siz diyor Allah'ın şairine göstereceğiniz saygı Azam ona hürmet, azam onu tazim etmek yani tam karşılığı tazim Türkçedeki. Yüceltmek, büyütmek, o şairi e, kıymetini idrak etmek arkadaşlar kalplerin takvasındandır. Yani şimdi insanın aklına ne örnekler ne örnekler geliyor da e, bir şeyden korktuğumdan değil detaylı vukufiyetim olmadığından. Bilgi anlamında yani ee, çok girmek istemiyorum. Ama size hatırlatayım mesela Ayasofya'da bir şeairdir arkadaşlar. Şeairlerden bir tanesidir. O yüzden hop oturup hop kalkıyor bütün dünya. Yani Ayasofya herhangi bir mekan değildir. Hepimiz onun tarihçesini, değerini, yani neden mesela bütün kiliselerin yaşamasına izin verilirken kilise olarak Osmanlı döneminde hizmet etmeye devam ederlerken neden Ayasofya camiiye dönüştürülmüştür e, vesaire sair. Yani bazı semboller arkadaşlar artık şeyi aşar bulunduğu kabı maddi e, fiziki e, değerini aşar. Onun çok üstün. Yani nasıl ki mesela işte şu fincan sıradan bir fincandır. Bu fincan eğer sizin için çok özel birinin hediyesi ise artık o maddi değerinin üstündedir değil mi sizin nazarınızda? Herkese tembih edersiniz. Dersiniz ki aman bu fincanı lütfen ee, kollayın. İşte bu benim anneannemden, babaannemden hatıra veya hocamdan hatıra dersiniz. Bunun gibi. efendim esbabı vikayesinden ve korunmasındandır. Yani bakın Kalplerin takvasından ne demek? Esbab-ı vikayesi yani şeaire hürmet seni azaptan koruyan bir şey. Senin kalbinin, inancının kalbinde olan dine bağlılığının, itikadının, ihlasının, takvanın korunmasını sağlıyor. Esbab-ı vikaye koruma sebepleri. E, dine saygı ve arkadaşlar bu dine saygı, dini şaire saygı e, sadece dindarların malı değil. Onu da söyleyeyim size arkadaşlar. Onu da bilin yani. Bence. Ama siz tabii ki hürsünüz. İstediğiniz gibi düşünebilirsiniz bu konuda. Yani ben pek çok sarhoşun başka başka günahları olanların, hatta o günahlara gömülmüş olarak yaşayanların, dini bir hassasiyet söz konusu olduğunda bütün benliklerini ortaya koyarak efendim en ön safta e, mücadele ettiklerini veya kendilerine bir iş düşse en ön safta mücadele edeceklerini düşünüyorum. Bu bakımdan e, nasıl ki bir baba evlatlarının hiçbirinden vazgeçmezse, Arkadaşlar eğer ümmetin önüne düşen bir insansanız o ümmetin hiçbir ferdinden vazgeçemezsiniz. Herkesin lazım olduğu bir yer vardır. vallahi tüylerim diken diken oluyor. Herkesin lazım olduğu bir yer vardır. Herkese iş düşecek bir an vardır. Hiç kimse böyle daraltmayın arkadaşlar. Kadroyu daraltmayın. Yani eşarbını şöyle bağlarsa bizden, işte şu ibadetlerini tam yaparsa bizden, işte Kur'an'ı düzgün okursa, işte ne bileyim falan cemaattense bizden değil, falan tarikattansa bizden değil, işte başı açıksa zaten bizden değil, işte şöyleyse zaten bizden değil, böyle yaşıyor, düğününü böyle yaptı. Diyeceksiniz ki hocam az önce siz ne dediniz? Bir şeyin en doğrusunu anlatmak bizim görevimiz arkadaşlar. En doğrusunu her anlatmak durumundayız. Ama bu en doğrusunu yapamayanları sileceğiz anlamına gelmiyor ki. Sen hepimiz kendimize bakalım yani. İnşallah anlatabilmişimdir arkadaşlar. E, aramızda muhakkak. Çünkü her zaman bana fotoğraf çekip gönderiyor. Bir numaralı yani ben canlı yayını açtığımda bir numara olan bir hanımefendi var Ayşe Hanım. Ee, onun anlattığı bir hikaye işte bir gün dedi e, kara gümrükte böyle e, arabayı park ettim e, kendisi de kara gümrüklü zaten efendim oradan bir bi işi varmış tam detayları hatırlamıyorum efendim e, tam da peygamber efendimize bu hakaret dönemi yani kara, şey ım, karikatür krizi dönemlerinde e, gençlerde de ama biliyorum ben onları yani torbacı. Gençler, Efendim o bir köşede böyle konuşuyorlar bir tanesi diyor ki şimdi ben biraz da iyi taklit yaparım ama burada yapmayayım müsaadenizle bir tanesi diyor ki diyor yahu birisi peygamberimize hakaret etmiş yok mu bir yerde bir eylem gidelim katılalım ne demek ya peygamberimize hakaret diyor gençler dedi kendi aralarında böyle konuşuyorlar dedi onun için arkadaşlar bilemeyiz yani biz neyle kurtulacağız. E, dün e, paylaştım. E, Katip Çelebi'nin bir kitabını okuyorum, Mizanül Hak diye. Kendi dönemindeki bir Osmanlı münevveri Katip Çelebi, Kendi dönemindeki tartışmalı konuları yazmış böyle. Önce bir giriş yapmış, sonra da o tartışmalı konularda kendi görüşlerini yazmış. Onları e, anlatırken bir yerde bir cümlesi geçiyor. Diyor ki, yani e, okuyun bu tip eserleri. Bin bir temel eserden çıkmış zamanında. Arkadaşlar bizim tarihimizde inanılmaz zengin bir Edebiyat, kültür, derinlik, vukufiyet her detay arkadaşlar yazılmış, çizilmiş, işlenmiş ve çok böyle sofistike bir hale getirilmiş. Biz şimdi onların hepsini yok sayıp tekrar kemküm, ıkmık yani düşünün şöyle düşünün 5-6 dil bilen, edebiyat bilen, belagat bilen bir insanın konuşmayı unutup yeniden öğrenmesi gibiyiz biz şu anda. Bütün onları bırakıp tekrar sıfırdan ABC diye tekrar okuma yazma öğrenmeye başlamış gibiyiz. Necip Fazıl e, merhum bunun için diyor ki, e, biz diyor güneşi ceketimizin astarının içinde kaybettik diyor. Bağlarımız koptuğu için o kültürümüzle. E, neyse Katip Çelebi diyor ki, e, Ulu Tanrı diyor, Baha Tanrısı değildir, Bahane Tanrısıdır diyor. Dün de meridian gencin dersinde söylemiştim çok kıymetli bir söz bence. Yani öyle hele nafilelerde farzlar için değil farzlar kurallardır uymamız gereken. Ama böyle sayıya kitaba işte şeye şeye bakmaz yani ee, ne kadar eder yani bu ibadet ne kadar eder buna bakmaz. Bahane tarzıdır. Bunu ben size başka şekillerde söylüyordum. Cenab-ı Hak kulunu affetmek için bahane arar diyordum. İşte onu çok güzel şiirsel bir dille ifade etmiş. Binanele. Şairden olan hac hediyelerine o büyük kurbanlara tazim etmeli, hürmetle bakmalı ve onları ancak Allah'ın ismini zikrederek kurban etmelidir. Yani hac esnasında arkadaşlar baştan sona hac sembol dinin sembolleridir. Ve her sembolde olduğu gibi çok derin manalar taşır. Hatta Elmalı Hamdi yazır sure başlarındaki hurufu mukatta için bir şey söylüyor. Diyor ki bu elif, la, mim, işte hamim gibi harfler var ya anlamlarını bilemiyoruz. Bazıları anlamsız harfler, hani manası olmayan harfler diyor. Elmalı Hamdi Hazır bakın ne diyor arkadaşlar? Eski edep nasıl bir edep? Bunlar diyor manasız olduğundan değil, manası o kadar çok ki tek bir mana verilemiyor. Yani O kadar sıkıştırılmış Hani zip dosyaları var ya bilgisayarda belki şimdi daha yeni terimler vardır. Biz eski kaldık artık teknolojide. Böyle o kadar sıkıştırılmış o kadar sıkıştırılmış ki e, tek bir kelime, tek bir cümle artık onu ifade etmiyor. İşte sembol de böyledir. Ve e, sembollerin zihnimizde nasıl bir işlemi nasıl bir işlevi yanlış kelime kullandım nasıl bir işlevi olduğunu biraz kavrarsak arkadaşlar özellikle çok yaşadığımız çok gördüğümüz mekanlar Yani bu evlerimiz oluyor daha çok herkesin işte kiminin ofisi olabilir yani en çok zaman nerede geçiriyorsanız orada gözünüzün gördüğü her şeyin size olumlu izlenimler bırakacak e, forumlarda olmasına çok dikkat etmenizi tavsiye ederim yani e, mesela gördüğümüz objeler, çevremizde etrafımızda gördüğümüz objeler bize riyayı da dikte edebilir. Efendim şatafatı, lüksü, gösterişi, kibri dikte edebilir. Veya bize alçak tevazuyu hatırlatabilir. Eşyalar arkadaşlar, evet eşyalar. Evinizi döşerken veya işte küçük objeler, evinizde gözünüzün çarptığı yerdeki küçük objeler bunların hepsinin bütün eşyaların yani sembolik değeri vardır. Bilhassa rüya konusunda çalışanlar bu, bu konuyu daha iyi bilirler. Lekum fiha 33. ayette lekum fiha sizin için onlarda yani o şey ayride o hedayada o kurbanlarda menafiu ila ecelin musamma Mu muayyen bir zamana kadar bir takım menfaatler vardır. Sağımından, dölünden, tüyünden, hizmetinden vesairesinden bir vakte kadar birçok istifadeler edilir. Feme mahilluha ilel beytil atik sonra da ecellerinin yetimi beyti atik kadar varır. Ecellerinin yetimi. Yani e, ömürleri ömürleri Beyti atika kadar varır. Mina'da kurban olurlar ki bu da menfaati uhreviyeleridir. Yani kurbanlıklarda yaşadıkları süre, sürece de sizin için menfaat var. Ölümün, e, me, ölüm demeyelim hayvanlar için. Kurban olmalarından, kurban edilmelerinden sonra da sizin için menfaat var. E, Binavene böyle mübarek şeylere tazim edilmez mi? Bakın Arkadaşlar bu da ayrı bir problemimiz bizim. Ee, son epey yani son yıllarda diyelim son 20-30 yıldır ben hani gidip kurban mahallelerinde bulunmuyorum. Ama bir defasında ben bilhassa oğlumu hep gönderirdim. Kurban kesilen yerlerde bulunsun, erkek çocuklar kendi kurbanlarını kesebilecek güçte olmalıdır. O onların eğitiminin bir parçasıdır falan diye. Bir gün geldi böyle yüzü kağıt gibi olmuş bembeyaz işte ergenlik çağlarında dedim ki ne oldu ee, arkadaşlar kurbanları böyle sıraya dizmişler diğerlerinin gözünün önünde ötekileri kesiyorlar diğerlerinin gözlerinden yaşlar akıyor hani biz nasıl oldu da böyle bir kabalaştık bu kadar vahşileştik o terbiye nerede kaldı? İşte az önce söylediğim gibi arkadaşlar bağlarımız koptu. Niye? Çünkü e, küçümsedik büyüklerimizi. Onlardan bir şey öğrenmemize gerek olmadığını düşündük. Kur'an ve sünnet bize yeter dedik. Kur'an ve sünnetin bir edep dairesinde nasıl yaşanacağını bize anlatan ilmi hallerimizi, adab kitaplarımızı, ahlak kitaplarımızı, adab-ı kitaplarımızı küçümsedik. Bunlar dedik geleneğin kiri dedik. Özellikle dedik derken yani ben kendimi söylemiyorum dedi insanlar. Ve işte öze dönüş adına, radikallik adına yani kaynaklara dönme adına bütün o kültürü, bütün o terbiyeyi silip çıkardık. E tamam dönelim kaynaklara. Belki olur ya onlara da hani o aradaki başka başka müfessirlerin, fukahanın, ulemanın yazdıklarına kendi zamanlarının kirinden bir şeyler bulaşmıştır. Biz yeniden ter tertemiz, taptaze, yeni bir başlangıç yapalım. Peki o zaman otur oku bütün hadisleri. Efendimiz kurbanını nasıl kesmiş bul çıkar. Oradan yeni bir adep üret o zaman sen. Onu da yapmadık arkadaşlar. Yani gördüğüm kadarıyla yapmadık. Şimdi biz çocukken babamma yardım ederdik kurban kesme konusunda. Kurban bayramı da geliyor. Babam keserdi çünkü kurbanlarımızı. Hatta komşuların kurbanlarını da babam keserdi. Bahçede bir çukur açar, o kurbanlıklar bir gün önceden alınır, en güzel şekilde, en güzel yemeklerle beslenir, okşanır, sevilir, hürmet edilir, işte ihtiyaçları giderilir en iyisinden. Sonra işte kurban edileceği zaman yine okşanarak, tekbirlerle, böyle sakinleştirerek gözleri bağlanır. Asla bıçağı görmesine izin verilmez. Bırak diğer hayvanın kesilmesini görmeyi. Yani kendisi bir kurbanınız var diyelim. O kurban edilecek hayvanın bıçağa görmesine izin verilmez. Gözleri bağlanır, okşana okşana, sevile sevile, tekbirlerle getirilir. Vesaire. İşte onlara hürmet etmeniz gerekir. Kurbanlıklara hürmet etmeniz gerekir. Bunları yaratanı Allah'tan başkasının namına nasıl kesilir? Bunlar, affedersiniz cümlede vurgu yanlış oldu, bunlar yaradanı Allah'tan başkasının namına nasıl kesilir? Başkaları bunların bir kılını yaratabilir mi? Burada Beyt-i Atik fazlasının tercihi Kabe'nin müşriklerden tahlisiyle putlardan tatihri kaziyesinin tenkittir diyor. Tevkittir diyor. yani bu ayetlerde işte Beyt-i Atik lafzıyla geçti biliyorsunuz. Nerede geçti? Efendim bir önceki ayette şeyi söyleyeyim hemen numarasını 29. ayette geçti. Evet Beyti Atik ifadesi. Arkasından da böyle kurbanlıkların gelmesi bunların peş peşe gelmesi Kabe'nin müşriklerden kurtulması halasıyla putlardan temizlenmesi davasını o davayı tekit içindir. Bunların Beyt-i Atika kadar varmalarının hikmetine gelince yani kurbanlıklar niye oraya kadar götürülüp orada kesiliyor? Çünkü e, o dönemi düşünün. Efendimiz de mesela Hudeybiye'de hani o e, umre niyetiyle çıktığı zaman ta Medine'den kurbanlıklarını yanlarında götürmüşlerdi. Kurbanlıkları işaretli olardı. Hiç kimse onlara bir zarar vermesin diye. Yani bugünkü gibi düşünmeyin. E, kurbanlıklara güzel muamele ediliyor. Herkes Onlara hürmet ediyor. Hiç kimse onlara bir zarar vermiyor. Çünkü bir hayvanı gördüğünüzde anlıyorsunuz o işaretten onun kurbanlık olduğunu. Ee, niye böyle Kabe'ye kadar götürüyorsunuz? Yani oldukları yerde kesseler olmuyor mu? وَلِكُلِّ اُمَّتِنْ جَعَلْنَا مَنْسَكَنْ Biz her ümmet için bir mensek, yani bir ibadet ve kurban yeri yaptık. Her ümmetin... Toplandığı kurbanlarını kestiği ibadetlerini yaptığı bir yeri var. Liyed kurusmallahi ala marzaqahum min behimetil enam, kendilerine rızık ettiği enam behimeleri üzerine, yani hayvanlar üzerine Allah'ın ismini zikretsinler diye. Fe ilahukum ilahum wahid, hepinizin ilahı bir ilahtır. Her ümmet için bir mensek, yani bir ibadet mahalli yaptığı gibi sizin için de yapmıştır. Felehu lehu eslimu, binaenaleyh ancak ona, o vahid olan ilaha İslam ediniz. İslam ediniz yani teslim olunuz. Fe, teslimiyet, buradaki teslimiyet yani Cenab-ı Hakk'a e, anladığınız ve anlamadığınız konularda itiraz etmemek demek teslimiyet konusunu inşallah bugün biraz dar vakit Neden? ben biraz da bir 5-10 dakika erken bırakacağım başka bir zamanda daha geniş inşallah bir yer gelir orada daha geniş işleyelim ama şöyle bir hatırlatmış olalım arkadaşlar teslimiyet böyle dogmatik bir inanç demek değildir çünkü inan inanana kadar düşünürsünüz zaten yani siz mesela Allah'a inanıyor musunuz? bunu düşünürsünüz Allah Var mı sizin için yani gerçekten? Ee, peki Allah var, Kur'an onun kitabı mı? Peygamber, yani Hz. Muhammed onun son peygamberi mi? Bu elimizdeki metin onun kitabı mı? Buna inandıktan sonraki aşamadır teslimiyet arkadaşlar. Teslimiyet Allah'tan gelene her anlamda razı olmak demektir. Allah'tan bize gelen şeyler ikidir. İki alanda Allah'tan bize bir şeyler gelir. Nedir o? Biri kaderimizdir. Kaderimiz yani bizim elimizde olmayan kısmı Allah'tan gelmiştir. Benim ailemi benim için Allah seçmiştir. Cinsiyetimi Allah seçmiştir. Yaşayacağım yeri, ırkımı, işte zekamı, bedensel bir takım kapasitemi, hastaysam, sağlıklıysam her neyse yani bunlar Allah'ın seçimidir ve benim e, kontrolüm dışında hayatım boyunca dünyada olup biten bir takım şeyler. Allah seçmiştir. Benim iradem dışında diyorum. Bakın tekrar ediyorum. Bunlarla, bunlara razı olacaksın. Bunlarla barışık olacaksın arkadaşım. Yoksa iç huzuru bulamazsınız. İster Tibet'e gidin, ister Kabe'ye gidin, ister efendim nereye giderseniz gidin yani. Çünkü Tibet de çok moda da. Onun için oraya girdim. İç huzuru bulamazsınız. Bunlarla barışık olmanız gerekiyor. Razı olmanız gerekiyor. O takdir edilmiş olanlarla bir probleminiz olmayacak ee, İkincisi Arkadaşlar ee, Allah Yani inandık ya Allah Teala'ya Onun peygamberine kitabına Tamam şimdi Allah konuşuyor Yani bir ayet var Ve Allah konuşuyor Ne diyeceksiniz Hani inanmıştın Yani bir gün böyle konu oldu da Gençlerden biri dedi ki ya dedi, ben anlamıyorum bunları bunlar nasıl bir Allah'a inanıyorlar dedi. Yani hem Allah'a inanıyorum diyorsun hem Allah'tan gelen her şeye itiraz ediyor. Yani nasıl bir Allah ya senin inandığın Allah yani kafandaki tanrı anlayışın. Allah kelimesini de böyle lafzatullah'a saygısızca kullanmak doğru değil. Anlaşılmıştır inşallah arkadaşlar. felehu lehu eslimo ona teslimiyet gösterin. Şimdi e, burada zihninize şu takılabilir. Hocam Allah'a inandım, peygambere de inandım, yokladım kendimi, inanıyorum yani. Kur'an'a da inandım, meleklere de, ahirete de, hepsine. Peki, bazı konular var ki onları aklı almıyor. Bunlar Kur'an'da geçen konular olabilir. Peygamberimizin söylediği konular veya İslam'ın, yani o genel gidiş adı, mesela Siyer'de peygamberimizin hayatında yaşanmış bir takım olaylar olabilir. Benim aklım bunları almıyor, bunları anlamaya çalışmak. Bunları sorgulamak kelimesi kullanılıyor şimdi. Bana göre sorarsanız her sorgulamada bir itiraz vardır. İtiraz değil de anlamaya çalışmak, buradaki hikmeti aramaya çalışmak, hikmet arayışı. Sakıncalı mı? Asla ve kat asla sakıncalı değil arkadaşlar. Bu insanın imanını taklit düzeyinden tahkik düzeyine ulaştırma çabası demektir. Taklit nedir? Sana deniyor ki işte Allah var, peygamber var. Bak bu kitap Allah'tan geldi. Efendim diril, öldükten sonra dirileceğiz, hesap vereceğiz. Cennet var, cehennem var." Dendi sen de kabul ettin. Çocukluktan beri kendimizi böyle bulduk. Bu taklidi imandır. Bu da bunu da kabul ediyor Cenab-ı Hak. Ama bir hedef koyuyor. Diyor ki bu düzeyde kalma. İnancını tahkik düzeyine ulaştır diyor. Tahkik? Bakın taklidi biliyorsunuz. Tahkik hakikatten geliyor. Yani imanı, inancı hakikate kavuşturma. Ne demek bu? Hani birisi sana öyle söylendiği için değil, hakikaten öyle anladığın ve kabul ettiğin için inanıyorsun. İşte o hikmet arayışı, inancımızı taklitten tahkike yükseltmek içindir. Hiçbir problem yok. Orada her şeyi sorabiliriz hikmet arayışında ve yapmalıyız da. Yalnız bir ipucu vereyim size. Konumuz o değil. Ipucu şu, hikmet arayışı arkadaşlar amelsiz olmaz. Hikmete ermek istiyorsanız bu dini yaşamanız gerekir. Ancak yaşayarak o hikmeti kavrayabiliyorsunuz. Yani amelsiz hikmet görülmemiştir neredeyse. Ve bunu da destekleyen pek çok ifade var. Yeri gelince inşallah onları da konuşuruz. Allah'a teslim olunuz. O vahit olan ilaha, İslam ediniz, ihlas ile ibadet ediniz de zikrinizi, kurbanınızı şirk ile şaibedar etmeyiniz. Çünkü senin teslimiyetinde şüphe olduğu zaman, Allah için bir takım ortaklar düşündüğün zaman ne oluyor? Bütün ibadetlerin, bütün kurbanların, bütün o yaptığın şeyler helak olup, heder olup gidiyor yani. Ve beşiril muhbitin. O baş eğenleri, o rıza gösterenleri müjdele. Ne diyor burada? O mütevazileri müjdele ya Muhammed. 35. ayet bu, bu muhbit kelimesi yani baş eğmek, mütevazi olmak. Allah karşısında boyun eğmek arkadaşlar. Allah karşısında ey, eyvallah ya Rabbi. Öyle diyorsan öyledir ya Rabbi. Seni uygun böyle uygun gördüysen en uygunu budur ya Rabbi. Yani hayatta olanlar için de kitapta yazan emirler içinde hepsi için. Ee, böyle diyenler kimlerdir? Onu açıklayacak şimdi. Çünkü bakın 34. ayet bir sıfatla bitti. 35. ayet ismi mevsul ile başladı. Ben size bunu daha önce de söylemiş olmalıyım. Bir ayet sıfat bir sıfatla bitiyorsa arkasından da bir isim mevsul geliyorsa o sıfatı kimlerin taşıdığını anlatıyor. Ve beşiril muhbitin o boyun eğenleri, o alçak gönüllüleri müjdele. Bitti. Muhbitin diye bitti. Elledi O muhbitler ki onlar şöyledirler. O boyun eğenler, o baş eyanlar. Allah razı olanlar kimlermiş? İddedukir Allahu ve cilet buhum. Allah denilince kalpleri çarpar. Celal-i Kibriyan'ın derhal yüreklerinde parladığını hissederler. Vassâbiri ne alama acabethum? Kendilerine isabet eden zahmetlere karşı sabırlıdırlar. Arkadaşlar sabır da, efendim, e, şunu bilin ki, e, bakabilirseniz eğer biraz karmaşık bir kitap, böyle bir düzene, bir çeki düzen verilmeye ihtiyacı var ama çok zengin malzeme var içerisinde. İbni Kayyum El Cevzi'nin, Sabredenler ve şükredenler kitabı. Bana not yazınız. Kitap söylediğinizde iki kere söyleyin hocam. unutuyor şey gözden kaçabiliyor dediniz. Sabredenler ve şükredenler. Kitabın ismi, yazarı da İbn Kayyım el Cevzi. Kitabın yarısı sabırla ilgili bütün rivayetleri toplamış. Diğer yarısı da şükürle ilgili bütün rivayetleri toplamış. Çok tavsiye ederim böyle rastgele açıp okunabilecek bir kitap. Çünkü çok bir düzen ve akış içinde olmadığı için sadece rivayetleri peş peşe aktarmış. Öyle olduğu için böyle açıp bir sayfayı akşam yatmadan rastgele şurayı bir okuyayım diyebileceğiniz bir kitap. İşte o alçak gönüllüler, Allah karşısında boyun eğenler kimler? Allah anıldığı zaman kalpleri titreyen. Başlarına gelenlere sabreden, vel ve sabine alama başlar... Kendilerine isabet eden şeylere, zahmetlere, yorgunluklara, eziyetlere çünkü burada hacdan bahsediyoruz. Kurbanları ta memleketlerinden oraya kadar götürme yani o dönemde öyleydi. İşinden bahsediyoruz. Vel mukimissalah ve namaza müdavimdirler. Üçüncü vasıf Arkadaşlar namazlarında daimidirler. Ve mimma razaqnahum Yani benim gördüğüm bir şeyi paylaşayım mı sizinle arkadaşlar? Namazsız ilerleme mümkün değildir. Benim Kur'an'dan, sünnetten anladığım gibi. Yani bir namazı eksik ama çok güler yüzlü, çok cemal olmaz arkadaşlar. Yani öyle bir şey ki namaz baraj sorusu gibi. Baraj sorusu o soruyu geçmedin mi diğerli? ah ah ben o işte ikinci soruyu bilseydim bak şu yedinci soruyu da biliyorum sekizinci soru yarışmalarda var ya böyle diyebilirsiniz ama hayır o baraj sorusunu geçemediniz işte elendiniz. Namaz böyle ve acizane kanaatim yani namazla ilgili acizane kanaatim yokluğunda her şey eksik oluyor. Bir tek namazınız eksik olmuyor yani namazınız yoksa her şeyiniz eksik oluyor. Zekatınız da eksik oluyor, orucunuz da eksik oluyor. Yani manevi anlamda anlatabilir mi? Yoksa fıkhi anlamda bir eksiklikten bahsetmiyorum. Tabii ki namaz kılmayan oruç tutabilir. Zekat da verebilir. Borçlar ayrı ayrıdır yani. Ben manevi feyiz anlamında söylüyorum. O ibadetten istifade etme anlamında söylüyorum. Namaz böyle her şeye, bütün hayatınıza rengini vuran bir şey. Temel renk yani. O hayatınızda mutlaka olması gerekiyor. وَمِمَّا رَزَقْنَا هُمْ يُنْفِقُونَ Ve onlara nasip ettiğimiz rızıklarından infak ederler. Zekat, sadakalar verirler, kurban keser, it'am ederler. bu düne bedeneleri, yani en'amın, bu 36. ayete geçtik şimdi, en'amın iri gövdelilerini, iri gövdelilerini, ki bunlar haremde ihda olunan develerdir. Yani büyük baş kurbanlıklar, öyle söyleyelim. Efendim sığır ve ya da deve deve gibi 7 kişiden kurban edilmek caiz olduğu cihatli cihetle şer an sığırlar dahi bedene cinsinden mağduttur diyor yani özü büyük baş hayvanlar ceanne haleku min şairilla sizin için onları da Allah Allahşeairinden kıldık yani Allah'ın size teşri ettiği şeriatla şeyir aynı kökten yani Aynı kökten değil ama aynı harflerden yapılmış. Ona da dikkatinizi çekeyim. Efendim dinin tecelliyatını iş ayrı için alaiminden kıldık. Lekum Fiha Hayır sizin için onlarda hayır vardır. Dini ve dünyevi menfaatler vardır. Fed Kurusmalahi Aleyha Savaf Binaneley Onlar dikiliyken üzerlerine İsmallah zikrediniz. Yani İsmallah zikrederek onları kurban ediniz. Kusura bakmayın bir kapıyı açmam lazım. Ee, evet, İsmullah'ı zikrederek onları da kurban ediniz ayaktayken diyor. Bu suretle kurban yani ayaktayken kurban edilme deveye mahsustur. Deve ayaktayken elinin biri bağlanıp gardanından boğazlanır ki buna nahir tesmih edilir. Ma mafih, çene altından de caizdir. Sığır ve koyun keçi ise bunları geçiyorum çünkü hani çok günlük hayatımızın bir parçası olan çok bilmemiz lazım gelen şeyler olduğunu düşünmüyorum. Doğrusunu isterseniz ben de deve nasıl kesilir, sığır nasıl kesilir çok da görmedim yani. Ee, sığır ve koyun keçi ise ha, şunu söyleyeyim yalnız ehli olan kesmelidir arkadaşlar. Her işi ehli olan yapmalıdır. Ehli olmayan ben bu işi bilmiyorum demelidir. Bu hangi konu olursa olsun. Sığır ve koyun keçi ise yatırılıp üç ayağa bağlanarak zebih olunur. Nahir veya zebihde de yani bu iki türlü kesimin ismi bunlar. İsmullah'ın zikri de Bismillahi, Allahu Ekber. Allahum ve minke ileyke. Allahum senden geliyor, sana dönüyor. Allah en büyüktür. Allah'ın adıyla yani tersten başa doğru tercüme ettim. Denilmektir ki yani bunu dersin. Bismillahi, Allahu Ekber. Allahum ve minke ileyke. Dersin. Allah'ın ismiyle Allah en büyük. Ya Allah senden ve sana. Senden geldik, sana döneceğiz gibi demektir vecebet dağrabe cülubuhâ <gülüyor> binanele yanları yere düştüğünde şimdi ayakta kestiniz deveyi yere düştüğünde ki ruhu çıkmıştır fekulu <gülüyor> minha artık onlardan yiyiniz yani her şeyini değil yenilmesi caiz olan aksamından yiyiniz ve at emrul ve mu'tar kanaatkara da dilenene de itam ediniz yani kanaatkar olup hiçbir şey istemeyen fakire de isteyen fakire de dilenen fakire de bundan veriniz kezellike seharnâ halekum biz onları size böyle teshir ettik yani size müsahhar kıldık arkadaşlar aranızda e, hatta şu anda bile köylerinde olanlar vardır ben bu büyükbaş hayvanlara o kadar şaşıyorum ki arkadaşlar mesela 300-400 kiloluk inek 500 kiloluk tosun arkadaşlar 7 yaşında bir çocuğun tuttuğu ipin arkasından gidiyor Bazen diyorum ki böyle bakıyorum o ineklere ee, bir de ben özgürlüğü çok severim yani ee, kısıtlanmak benim hayatta çok zor baş edebildiğim bir şeydir. Ee, diyorum ki o ineklere bakıp karşılan ya çek ipini git kardeşim seni kim tutabilir ya kaç git yani gönlüne göre yaşa orada bir avuç ot verecekler sana diye yani sen uğraşmayacaksın da yemine hazır bulacaksın diye. Bu o ahırlarda, o daracık yerlerde böyle 7 yaşında çocuk bile ipinden tutuyor, bir kazık çakıyor buraya, ipi bağlıyor ona. Sen de orada öyle duruyorsun yani. Niye? Çünkü işte sebebi bu arkadaşlar. Yani özgürlük güçle ilgili bir şey değildir, zihniyetle ilgili bir şeydir. Ona verdiğin değer ve onu algılamakla bütün nimetler böyledir aslında. Zenginlik de öyle. Adam çok zengin ama kendinin zengin olduğunun farkında değil. Hala hizmetçi gibi yaşıyor. Hala böyle e, o zenginliğini kullanamıyor bile. Niye? Çünkü kafası fakir. Anlatabildim mi arkadaşlar? Yani ilim böyle, her şey böyle. Yani sahip olduğunuz kuvvetleri kullanabilmeniz için önce onun farkında olmanız gerekir. Bir de bakın şükür bile bu farkındalığa bağlıdır. Yani o nimetin farkında olmazsan nasıl şükredeceksin ki? İşte büyükbaş hayvanlar böyle. Ee, biz bunları size musahhar kıldık. Yani emrinize amade kıldık. لَاَلَّكُمْ teşkurun Şükredesiniz diye. Şükredesiniz diye. İstediğinizi yapasınız diye değil, şükredesiniz diye diyor. Allah'ım yazır. Bir de o hayvanların iriliklerine, bir affedersiniz, bir o hayvanların iriliklerine, bir de insanın küçüklüğüne bakmalı da maneviyatın karşısında maddiyetin nasıl zebun kaldığını görmeli. Ve Allah Teala'nın insana verdiği nimet ve kudretin kadrini bilmeli de Allah'a şükretmelidir. Peki burada kalalım Muhittin bin Arabi Hazretlerinden bir alıntı yapıyor. Çok küçük bir alıntı. Sonra da zaten son ayeti okuyup bitireceğiz bu bölümü haftaya Allah izin verirse. Mü'minun suresinin ilk 10 ayeti haftaya orası olacak. Çünkü o 10 ayetle ilgili o kadar çok rivayet var ki çok bildiğinize eminim. Herkesin orayı çok iyi bildiğine eminim ama... O rivayetler hürmetine, Efendimizin ahlakını tanımlayan yer olduğu için onlar hürmetine teberrüken orayı okumayı teklif ediyorum size. Allah'a emanet olunuz, hayırlı cumalarınız olsun. Cenab-ı Hak e, teslimiyet ehli, böyle teslimiyet ehli, maddi manevi, kendisine verdiği nimetlerin farkında, bilincinde olan insanlardan olmayı nasip etsin hepimize.